Değerli Burç FM dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı günler efendim. Değerli hocamız Nurullah Dağ Bey ile beraberiz. Bugün inşallah Abdülaziz Hassan, Kari Abdülaziz Hassan'ı e, tanımaya çalışacağız. Ve onun kıraate getirdiği güzellikleri burada söz konusu edeceğiz. bahis hissedeceğiz inşallah. Nurullah Dağ hocamız Kur'an-ı Kerim'in fonetik yapısı ve etnomüzikolojik yapısı üzerine çalışmalar yapıyor. Daha önce de söylemiştik değerli dinleyiciler. Evet hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, i̇sterseniz her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeli ilahi kelamla başlayalım hocam. Sizden bir aşişerif dinleyelim. Hoş ne okuyacaksınız hocam? Bu da suresinden 18 ve 36 numaralı ayetler arası. Buyur hocam, dinleyelim o zaman sizden. Azzalahi min al-Shaytan ar-Rajiim. Bismillahi Kalla, inna kitab burar <Sessizlik> fi <Sessizlik> <Sessizlik> كتاب مرقوم كتاب innel abrar la urifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna min Yusqon bir rahim, min xitamu misk. Vfi zâlik fal ومزاجه من تسميم عين يشرب بها المقربون رموكن من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم İnna lәzīnә ajranu kәnū mına amanu hiy yatagamazum wa idzan qalahu ila ahlihi وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَمَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰهِ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون عَلَى الْآرَاءِ إِنَّكُمْ ظَاهِرُونَ فَالْيَوْمَ لَصَوْنُ وَانْكُفّارُ مَنْ كَانُوا أَلَمْ أَرَ أَنَّ الْظُّهُورَ هَلْ Evet hocam Allah razı olsun. Amin. Taaffifin suresinden ortalardan sona kadar okuduk. Evet. Evet hocam bugün Mısırlı kariyerlerden Abdülaziz Hassan e, ismi üzerinden hareket edelim istiyoruz. Kimdir hocam Abdülaziz Hassan? Evet aslında ben program öncesinde e, kendimce bir kurgu yapmıştım. ...inleyicilere bu isimler sürpriz olduğu gibi... ...aslında size de sürpriz olsun istiyordum... Evet. Ee, ...ama yine de... ...sizlerinde bilmenizi istedim açıkçası... ...sizle Eyvallah. De paylaştım öncesinde... ...Abdül Aziz Hassan... ...tabii başında Muhammed de var... ...yani Arap dünyasında... ...isimler sadece... Işte ...Abdül Aziz Hassan... ...veya Abdul Munaim Tuhi gibi değil de... ...başlarına da bir de Efendimiz'e hürmeten... ...bir Muhammed ismi ekseriyetle ekleniyor... Muhammed Bedri Hüseyin, Muhammed Abdulmunain Tuhi. mesela Abdulbasit Abdul Samet diyebiliriz ama Abdulbasit Muhammed Abdul Samet hmm. orijinal ismi ve Abdullah Hassan da Muhammed Abdulaziz Hassan diye bilmemiz gerekiyor. Evet. Ama eee ekseriyetle Abdulaziz Hassan diye meşhur olmuştur. Bunun evet. tabi biz bugün programda çok önemli okuyuşlarından birisi olan Mudaffifin zaten biz de orayı okuduk. Muhafifin suresinden 18 ve 28 numaralı ayetler arasını tilavet etmiş olduğu bir kaydı üzerinden hareket edeceğiz. Onun dediğiniz gibi tilavet sanatına kazandırmış olduğu estetik üzerinde durmaya çalışacağız. Ve haliyle e, onu dinlemek de gerekiyor. Program esnasında veya program sonunda yine merhum Hassan'ın sesinden bir dinleti de dinleyicilere sunarız. İnşallah hocam. Merhum 1928 yılında Mısır'ın Tanta vilayetinde dünyaya gelmiş Tabi Tanta'da aslında Eğitim olarak Tanta'da Uzun süre bulunmuş fakat Garbiye Mısır'ın Garbiye Vilayetinde dünyaya gelmiş Garbiye'yi e, Mustafa İsmail'den Hatırlamamız lazım Mustafa İsmail Garbiye vilayetinde dünyaya gelmiştir Haliyle Garbiye vilayetindeki Okuyuculardan büyük oranda Etkilenmiştir esinlenmiştir diyebiliriz Bedri için 1928 2003 yılları arası Bu tarihi verelim ancak bugün Tilavet dünyasındaki bu karilerle alakalı ilginç bir bilgi vermek istiyorum ben Bey. Mısır dünyasında, Mısır tilavet sanatında okuyucuların sınıfları aslında farklı farklıdır. Birinci sınıf okuyucular olduğu gibi ikinci sınıf veya üçüncü sınıf okuyucular diyebileceğimiz çapta okuyucular da vardır. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Yok hocam. Daha evet. önce modern ve bedevi okuma üzerinde evet. durmuştuk. Bedevi Evet o tarz vardır ama o modern okuyuculuğu da e, biz Ahmet eklemiştik Naina. ona. Evet. Özellikle Ahmet Nayna gibi okuyucular demiştik çok fasih okuyucular olup e, bu anlamda değerlendirilebilir demiştik. Ama bunlar tabi subjektif ifadeler yani bedevilik deyince e, yanlış bir e, algı söz konusu olmasın. Şimdi e, aynı mevzu burada da söz konusu. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf okuyucu düşünebiliyor musunuz? Yani birinci sınıfa kim girer, ikiye kim girer, üçe kim girer? Aslında bu kişiden kişiye belki de değişebilir ama Mısır dünyasında birinci sınıf okuyucular deyince Muhammed Rıfat bilinmeli, Mustafa İsmail bilinmeli, Kamil Yusuf Behtimi bilinmeli, Abdul Basit Muhammed Abdü Samet bilinmeli, Muhammed Sıddık El şavi, bilinmeli. Hatta onun da babası Seyyid Sıddık Minşavi Mısır tilavet sanatının adeta kurucularıdır diyebiliriz Yani bize yansıdığı kadarıyla Çünkü bunların evveliyetinden herhangi bir ses kaydı bize ulaşmadığı için haline biz ilk olarak bunları gördük Bunları değerlendiriyoruz Evet. Ve ben birinci sınıfa Ahmet Nuayna'yı da koyuyorum Kendi takip etmiş olduğum Kendimi ona talebe kabul ettiğim Ve yıllardır takip ettiğim bir okuyucu Ahmet Nuayna Ben onu gerçekten birinci sınıf okuyucu olarak kabul ediyorum ancak e, Ahmet Nayna ile alakalı tabi programlarda çok ciddi yahut çok geniş böyle bilgiler vermeye çalışıyoruz. Dinleyicilerden belki de bu anlamda bir e, olumsuz tavır sergileyenler olabilir. Ahmet Nayna, Ahmet Nayna başkası yok mu falan denebilir. Yani herkes küçük yaştan itibaren takip ettiği okuyucuyu ve onun da ekol üzerine ekseriyetle okur ve onu e, yaşatmaya çalışır. Bugün evet. Türkiye'mizde de böyledir, Mısır'da da böyledir. Mesela Muhammed Enver Şahat Mısır'ın dünya cümleli hafızlarından bir tanesi Şimdi bunu yaşatan evlatları var Mesela çocukları var Onun bir tanesinin de ismi Enver Şahat'tır Şahat Enver'dir ee, Diğerinin ismini unuttum ama bu iki evladı da iki oğlu da merhum babalarının Üslubunu, ekolünü yaşatmaya çalışıyorlar Yahut Türkiye'de e, İsmail Biçer Hoca Efendi vardır malum Öncesinde evet. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi var Ve şimdilerde Allah uzun ömer versin Fatih Çollak Hoca Efendi Bunlar Kur'an tilavet sanatına ciddi emekleri olmuş, olmaya da devam ediyor. Şimdi bu hocaefendilerin talebeleri haliyle ne yapıyorlar? Üstatlarını, hocalarını yaşatmaya çalışıyorlar. Evet. Biz de buradan hareketle şunu çok rahat ifade edebiliriz ki çocuk yaştan itibaren ben Ahmet Nayna'yı tanıdım. Ahmet Nayna'nın okuyuş üslubunu elde etmeye çalışıyorum, onun gibi okumaya çalışıyorum. Haliyle onu da her platformda ifade etmeye ve insanlara tavsiye etmeye dinlemek için insanlara tavsiye etmeye çalışıyoruz bu anlamda e, Ahmet Nayna ismi programlarımızda çok sık geçebilir Abdulaziz Hasan haliyle peki geriye dönüş yapacak olursak Mısır'da birinci sınıf okuyucular dedik şunlardır ikinci sınıf okuyucular kısmına peki kimler sokulabilir mühim olan nokta burası mesela işte bugün ele alacağımız Abdulaziz Hasan ikinci sınıf okuyucu olabilir mi acaba şimdi burası e, tartışma götürür aslında Mudaffifin suresinin tilavetini merhumdan dinlediğimizde belki de birçok dinleyicimiz merhum Hassan'ın birinci sınıf okuyucu olabileceği kanaatine varacaklardır. Ama Mısır dünyasında bu böyle kabul edilmiyor. Ablazi Hassan ikinci sınıf olarak kabul ediliyor fakat ben birinci ve ikinci sınıf okuyucular arasına bir sınıf daha koyuyorum. Birinci ve ikinci sınıf okuyucular arasındaki okuyucular... Evet. Aziz Hassan buraya girer. Mustafa Ragıp Galveş buraya girer. Bunu Galveş'i de inşallah ilerleyen zamanlarda ele alırız. Buraya girer. Mesela Hamdi Zamil vardır. Buraya girer. Daha birçok okuyucu birinci ve ikinci sınıf arasındaki bir pozisyonda düşünülebilir. İkinci sınıf veya üçüncü sınıf tabi bu sınıflar nasıl değerlendiriliyor? Yani bu aralıklar e, ilmi olmaktan ziyade bu birinci ve ikinci sınıf tasnifi ilmi olmaktan ziyade e, bize daha çok ses ve sanat olarak ve buna bağlı olarak da etki alanının genişliği açısından değerlendirilmelidir. Yani o karinin sesi, sanatı ve de coğrafi olarak etki alanı olarak düşünülmesi lazım. Mesela şuradan ben şu soruyu çok rahat yönetebilirim e, dinleyicilere. Abdülaziz Hasan'ı kaç kişi duydu yani? veya daha önce Tuhi'ye el aldık mükemmel bir okuyucu Bedir Hüseyin'e aldık mükemmel bir okuyucu ama kaç kişi duymuş bu isimleri İşte sorunun cevabı burada etki alanı açısından mesele değerlendirildiğinde haliyle Abdullah Aslan'ı birinci sınıf değil de ikinci sınıf bir kari olarak sıkletmek mümkün dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakarsak hocam evet ilk defa duyanlar var karileri hatta ben Deniz dahi 10 yıldır yaklaşık olarak bu programı icra ediyoruz Benim bile ilk defa duyduğum isimler var Yani işin içine derinlemesine Girmedikten sonra Bu isimler çok böyle tanıdık isimler olarak Dikkatimizi çekmiyor açıkçası Ama bizler de bu programın Taşıyıcıları olarak Sizler de bu işin Ehli ve uzmanı olarak hocam Bunları tanıtmak Bu okuyuş sanatlarını insanlara arz etmekte Zannediyorum en önemli vazifelerimizden Olsa gerek Evet haklısınız. Niye bu sesleri bize duyurmadınız diyebilir dinleyicilerimiz daha evvelinde. Evet. O sorumluluk da tabi bize ait. O açıdan Allah'ın esniyle biz bu programlarda bu değerli ünlü karileri birinci sınıf olabilir, ikinci sınıf olabilir, arada olabilir, üçüncü sınıf olabilir, yeni yeni neşvi nema buluyor olabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan güzel okuyan, hakikaten ihlaslı okuyan, içten gelerek okuyan bütün karileri tanıtmak da bizim vazifemiz. Evet. Yani hep e, tefsir dersi, insanlar tefsir dersi böyle dinleyerek büyümüşlerdir. Evet. Her yapılan Kur'an üzerinde, her yapılan yorumlar bir tefsir niteliği, bir tevil niteliği kazanır malumunuz. İnsanlar hep böyle dinlemişlerdir, vaaz nasihatler dinlemişlerdir. Biz daha önce de ifade ettik, Kur'an'ın sesli tefsiri niçin olmasın dedik. Tabii, okuyarak değil mi? Evet, yani bu isimlerini saymış olduğumuz bu birinci sınıf okuyucuların her biri Kur'an'ı adeta tefsir ediyorlar. Hatta ben oraya geleceğim. Abdülaziz Hassan için وكأنه يفسر القرآن تفسيران denilir. sanki o Kur'an'ı Kur tefsir ediyor, tefsiran tefsir ederek. Hem de nasıl bir tefsir? Mükemmel bir tefsirle. Evet, ne dedik? Fiil Maslarıyla ile orada teyit ediliyor. Hem de ne tefsir? Tehkit, tehkit var Peki durum böyleyse o zaman dediğiniz gibi bizim bunları tanıtma borcumuz var. Evet. Dinleme borcumuz var. Dinlerken de nasıl dinlenilmesi gerektiğini tabi ifade etme borcumuz var. Evet. Mudaffifin suresi deyince aklımıza ilk etapta Abdullah Hassan'ın geleceğini unutmayalım. Ben Mustafa İsmail'i ilk sıraya koymuyorum Mudaffifin'de. Abdü Samet'i koymuyorum. Tuhi'nin de çok güzel bir okuyuşu vardır Mudaffifin'e dair. Evet. Fakat ben Hassan'ı koyuyorum. Haliyle etki alanı açısından meseleye bir daha temas ettiğimizde Hassan'ın çok tanınan, bir kare olmadığını çok açıkça ifade edebiliriz. Peki o zaman çok tanınmıyorsa ne, ne diyeceğiz Abdülaziz Hasan için? Mısır dünyası çok güzel bir tasnif yapmış. İkinci sınıf bir okuyucu. Etki alanını genişletememiş. Biraz sanki Abdülaziz Hasan'da da suç var gibi etki alanını genişletememiş. Tuhi etki alanını genişletememiş. Gerçi bunu e, Mısır'da çok ön plana çıkan okuyucular mesela Abdü Samet gibi bu okuyucular Geriye kalan okuyucuların üzerini böyle perdelemiştir denilir. Çünkü Abdus Samet 1927 doğumlu, Mustafa İsmail 1905 doğumlu düşünün. Arada 22 yıl fark var. Mustafa İsmail belli bir seviye kazandıktan sonra Abdus Samet ortaya çıkıyor ama... ...öyle bir ses güzelliği, öyle bir tiz okuyuş, öyle uzun okuyuşlar... ...düşünün ki bir sanatkar olan Mustafa İsmail'i bile gölgelemiştir yani. Türkiye'de Mustafa İsmail düne kadar tanınmazdı belki. Evet ama Arap dünyası Mustafa İsmail deyince duruyor sanat bakımından duruyor yani evet. ama Abdus Samet çıktığı an ne yapmış Mısır dünyasını adeta gölgelemiş yani tabi bu tarz okuyucuların da çok büyük etkileri olmuş bu gibi isimlerin tanınmamasında meseleye bir de böyle bakmak lazım haliyle Hasan çok tanınan biri değildir ama bana göre tanındığı zaman muhakkak bir bağlayıcılığı söz konusu olur Dinleyiciyi adeta okuyuşuyla etkiler ve sonuna kadar belki o kaydı sonuna kadar acaba ne yapacak o kayıt içerisinde ne tür hamleler ne tür nameler yapacak diye dinleyiciyi ciddi anlamda etkiler ve merak uyandırır makam ve musiki kabiliyeti deniliyor ki ablaz Hassan için çok ileri bir seviyededir ve gerçekten ben e, Hassan'ı dinlediğimde mesela mudafifinden kaydı dinleteceğiz dinleyicilere onlar da görecekler mesela bir makam ve musiki kabiliyeti olan bilgisi olan insanlar Hassan'ın namelerindeki makamları çok da çözemeyecekler. Bilen insanlar da çözemeyecek. Yani o denli ileri bir kabiliyettir ki ana makam ve ara makamları e, ardı ardına böyle sıralayarak sizi şaşırtır. Acaba ne yapıyor dersiniz burada? Şahsen ben yıllardır dinlememe rağmen Hasan'ın bu kaydını ya, hala birçok yerini çözemiyorum yani. Yani bir okuyuşta ana makamları ve ara makamları meclis edebiliyor diyorsunuz. Evet. Ama tabii makam ve musiki kabiliyeti çok yüksek bir okuyucudur diyoruz Hasan için ama şunu da hemen ifade etmek gerekir ki bu makamlarla çok oynayıp Kur'an'ın fıtrat okuyuş sistemini de aslında zedelememek lazım. Ha şimdi buradan Hasan zedeliyor mu bunu? Bunu demek mümkün değil. Hasan çok profesyonel bir okuyucu. Makam ve musiki kabiliyeti çok ileridir derken belki dinleyiciler makam ve musikiye müziki'yi bilen insanların daha güzel Kur'an-ı Kerim okuyabileceği kanatine varabilirler. Bu hata. Evet. Yani ne kadar bilirse bilsin o Kur'an'ın gerçek fıtrat sistemine uydurmazsa o makamı ve müziki'yi kaybeder orada. Yani müziki amaç değil araç olursa Kur'an'ı güzel okum evet. adına. Kesinlikle bu böyle olmalı. Olmaz. Evet. Mesela Hasan bunu başarmış. Hasan Kur'an'ın asla o fıtrat sistemine halel getirmiyor. Fakat öyle okuyucular vardır ki veya bu okuyucuları taklit etmeye çalışan bizim Türkiye'de de bir takım isimler vardır Metin Bey. Evet. Abdus Samet mesela, Abdülaziz Hassan söz konusu bu gibi isimler ve de Muhammed Enver Şahat özellikle bu ismin üzerinde duruyorum konu açılmışken. Özellikle bu ismin üzerinde duruyorum bunları taklit edenler. Abdus Samet bir merhum süper Kur'an okur Kur'an'ın asla fıtratına halel getirmez. Enver Şahat mükemmel Kur'an okur ama halel getirmez. Fakat bunların taklitçileri Kur'an'ın kafasını gözünü yarar tabiri caizse. Kesinlikle uyarmak lazım bu anlamda. Abdus Samet'in o ses varyantlarına, o musiki kabiliyetine insanlar aldanıp da onun gibi böyle sanki Kur'an-ı Kerim okurken o nameleri verenleri böyle sanki çok güzel Kur'an okuyormuş gibi addedebiliyorlar. Yanlış. Bu hataya katiyen düşmeyelim. Hele Türkiye'de Abdus Samet'i böyle sayılı bir veya iki isimlerini vermeyelim. Belki bir veya iki isim bu anlamda başarılı sayılabilir. Ama öbür türlü gerçekten Kur'an'ın bu fıtrat okuyuş sistemine ciddi anlamda halel getiriyorlar yani. Gençlerde özellikle bir takım kabiliyeti olan gençlerde Enver Şahat'a yönelik çok ciddi bir yöneliş var. Onun o musikisi, o ilginç bir iniş çıkışı böyle batı formunu andırır mahiyetteki Vurguları dinicileri böyle sanki mest ediyor. Ve özellikle kabiliyeti olan, ses nefesi de uzun olan bir takım kari olmaya aday arkadaşlar bakıyorsunuz ki Enver Şahat gibi böyle yaymaya başladı. yem ben uyarıyorum Enver Şahat 1, Abdus Ahmet 2. Bu isimler çok kolay taklit edilmez üzerine basa basa söylüyorum. De, Edenler de hı hı. çok dikkat etsinler. Bir de taklit her zaman e, sakıncalı zaten her baldan belki nasiplenilmeli ama kendi üslubunu, kendi tarzını da koymakta bir mahsur yok. Yani sana yakışan nasılsa onu keşfetmeye çalışmak lazım. işte Ses rengini, sesinin hangi renkte olduğunu, hangi kalıpta olduğunu fark edip, çünkü her ses rengine gitmiyor dediğiniz gibi. Abdus Hamet tarzı okuma, Mustafa İsmail tarzı, Ahmet Naina tarzı okumalar, evet. her ses rengine gitmiyor değil mi hocam? Ses rengi de önemli yani. Kendini Dediğiniz çok doğru. Hakikaten isim vermeden söylediğimiz için kolayca eleştirebiliriz. Kendini yırtıyor adam okurken orada. Parçalıyor yani boğazı gırtlağı. Yani renkten rengi giriyor arkadaş. Siz de yıllardır yok. bu işi biliyorsunuz Metin Bey. Konuşabilirsiniz yani. Evet gerek o, 10 senedir bu işle gerçekten uğraşıyorsunuz. Evet. Buraya nice isimleri Aynen, davet öyle. ettiniz. Öğrendiniz yani, yani iyi kavradınız öyle. bu işi. Çok rahat okuyanlar dostlarımız da var. Ama gerçekten zorlayan illa tize çıkacağım diye. Böyle bir gaza basanlar ama o gaz yetmiyor arkadaş o yokuşu evet. çıkarken. Gerek yok. Senin ses renginin limiti, maksimum ve minimumu belli. O sınırın üzerine çıkmaya çalışma. Kendine zarar veriyorsun. En önemlisi dinleyenlere de zarar veriyorsun. Kendini yırttığın için. Evet. Gerçekten o tiz okumalar tadında olmalı. Ayarı çok iyi yapılmalı. Ve çok da sınırlar zorlanmamalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Makine. Çünkü rahatsız ediyor gerçekten. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, okumasını bilmeyen insanlar bile bu farkı hissediyorlar. Evet. Eğer bir yerde uzman bir okuyucu okuduğunda hiç bilmiyor, teçhid kaidelerini bilmiyor adam, anlıyor. Böyle gönlüne, yüreğine işlediğini hissediyor. Ya bir küçük çocuk bile dinlese hocam evet. öyle kendini yırtarak okuyan birini. Ya bu amca niye bağırıyor evet. filan der yani. Evet. Emin ol der yani. Evet. evet. Bu amca niye bağırıyor? Kime kızdı bu filan? <gülüyor> diyebilir yani bir çocuk. İşte Metin Bey. Ben hemen şuraya da şu hususu sıkıştırayım. Neden Ahmet Nayna e diyorum biliyor musunuz? Çok fasih bir okuyucu. Neden Ahmet Nayna? E? Makamları yerli yerince kullanan ve makamların ayrımını çok iyi sunan birisidir. Rast makamını mesela güzel bir şekilde tasnif etmiştir. Yani hani tasnif sistemi vardır ya hani beyati diyoruz, rast diyoruz, hicaz diyoruz, nihavent diyoruz, segah diyoruz falan. Şimdi bunları bir 30 dakikalık Ahmet Nayna kaydında dinlediğinizde makamların böyle kesin sınırlarla ayrıldığını hissedersiniz. Evet bu diyorsun yani işte budur diyorsunuz. İşte, tabii. Hocam. Ve bu makamların da kendi içerisindeki seyirleri söz konusu yani işte karar, cevap, cevabı cevap formatları vardır yani evet. bunları da yerli yerince kullanır. İfrat yok, tefrit yok deriz ya makamları yerli yerince böyle otura, otura otura otura gider. Tadında okuyor yani. Öyle tabii evet. Hocam bir ara verelim. Sonrasında inşallah devam edelim. Evet değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vahdisi Radyo'nuz Burçefem'de. Kuran Vadisi radyonuz Burç Efendimiz. Değerli dinleyiciler, Kuran Vadisi devam ediyor. Değerli hocamız Nurullah Dağ Hocamızla birlikteyiz Evet bugün Abdulaziz Hassan Kari, Mısırlı Kari'yi Konuşuyoruz Onun Mutaffifin suresini ele alacağız. Henüz daha girizgah kısmındayız. Çünkü çok önemli konulara değinmeden, temas etmeden geçemiyoruz efendim. Ondan dolayı bizleri de bağışlayınız. İsrafı kelamda bulunuyorsak eğer affınıza mahcuben bulunuyoruz. Yılların birikmiş olduğu bir bu manada birikim var. Eleştirmeden duramıyoruz ama Zannediyorum haddimizi aşmıyoruzdur. Çünkü isim vermeden yapıyoruz bu eleştirileri. Belki kendi okuyuşumuzu bile eleştiriyoruzdur bunları söyleyerek. İsim vermeden konuşunca değil mi Nurullah Hocam? Evet evet hocam Abdülaziz Hasan Mutaffifin Suresi'nde ne gibi inceliklere temas ediyor diye sorsan. Şimdi, şimdi Metin Bey benim bu konuyla alakalı konuşacak çok şeyim var. Evet. Hemen girmemi isterseniz bu biraz zor olabilir. Evet. Ama ben yine de girmeye çalışacağım. Az önceki bölümden önceki mevzuyu bir gündeme taşıyayım. Mesela Ahmet Nayna'nın makamsal sistemleri var dedim ya. Evet. Bugünkü programda ele alacağımız 18-28 numaralı ayetlerde. Bakınız sadece karar perdelerini, Ahmet Nayna'nın makam karar perdelerini anında sunayım size. Anında. Olur hocam. Hızlı hızlı geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. ''Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illîn'' Beyati. Her karide bu formatta gelir. İlerledi, ile ahir diyelim, İlerledi Beyati'yi, geliştirdi. Rast okuyacak. Bakın, rastın sınırı bellidir Nain Haca. ''Kellâ kitabel ebrari lefî illiyin rast oldu. Evet. Veya nihavent yapalım. Rast'tan sonra nihavent iyi gider. kella inne kitabel abrar lefî Karışı kokuyorum. Bazen kararı gelebilir, bazen cevabı, bazen cevabın cevabı fark etmez. Nihavent Segah mesela. Kenla <gülüyor> inna Bunun da iki varyantı vardı. Lafiyyin <gülüyor> Hatırlayalım. Evet. Ahmet efendim. Nayna bölümünde işlemiştik bunları. Mesela Hicaz diyelim. Ke la abrar gibi. 5 tane makam üzerinde gösterdik. Şimdi yani Ahmet Nayna'nın gördüğümüz gibi makamların hep seyirleri bellidir. Kendi içinde de bir beyati, kendi içinde o seyir belli. Evet. Rast kendi içinde o seyir belli. Yani velhasıl Ahmet Nayna'da bu makamların kesin hatlarını, girişini, gelişmesini, sonucunu öğrenmek isteyen Ahmet Nayna'ya müracaat edebilir. Onu dinleyebilir, onu analiz edebilir. Kesinlikle üzerinde duruyorum. Ve Muhammed Enver Şahat. Ve Samet mukallitleri, mukallit taklitçi demektir. Taklitten lütfen sakınalım. Onların okuyuş sistemlerinin Türkiye'de çok ileri bir seviyede icra edilmeyeceğinin altını kesinlikle çiziyorum. Belki insanların o musikileri hoşlarına gidebilir. Samet ve Şahat Enver buna halel getirmezler. Fakat onu taklit edenler tecvid kaidelerine dahil birçok hususu, göz önünde bulunduramıyorlar ve birçok hata yapıyorlar. Evet bu konuyu böyle ifade ettikten sonra tekrardan geçelim. Abdülaziz Hasan dedik ki ikinci sınıf veya birinci ve ikinci sınıf evet. okuyucular arasındadır dedik. Tabi bu kıyasları da Mustafa İsmail gibi kutuplara göre yapıyoruz Metin Bey. Ama bu bir tabi hatadır. Yani okuyucuları böyle tasnif etmek sınırlandırmak doğru bir şey değildir. Sadece onları Etki alanı açısından değerlendirdiğimizden belki zoraki böyle bir tasnife gerek duyuyoruz. Neden Mustafa İsmail gibi kutuplara göre bu isimleri sınıflandırıyoruz? Denilir ki Mustafa İsmail veya Muhammed Rıfat gibi okuyucular bir ayet okuyuşu ile diğer bütün karileri rafa kaldırırlar. Bir tane okuyuş ile bir, evet, bir, bir okuyuşu ile geriye kalan karileri rafa kaldırırlar. E durum böyle olunca o zaman biz bu tasnifi yapmak Belki de zorundayız. Öyle değil mi? Evet. Eğer okuyuşuyla karileri rafa kaldırabilecek çaptaysa bu isimler sanatsal bakımdan tabii. Ve Kur'an'ın manasını okurken aksettirme bakımından meseleye baktığımız için o zaman böyle bir tasnif yapmakta bir beys yok. Evet. Ama Abdülaziz Hasan unutmayalım ki gerçekten ayırt ediciliği olan bir karidir. Dinlediğimizde zaten bunu ayan beyan göreceğiz. Üst perdelerde çok dolaşır. Çok böyle aşağılara inmez. E, sizin bir ifadeniz vardı bu anlamda. Abdus Hamet hep yukarılarda e, falan derdiniz. Hiç frene evet. basmaz derdiniz. Evet, tamam. Evet, evet. Hiç frene basmaz derdiniz. Şimdi hastanın şöyle ilginç bir okuyuş üslubu var. Abdus Hamet merhum gibi çok tiz yapmaz. Çok uzun tizler yapmaz ama tiz perdelerde dolaşır. Kısa kısa varyantlarla tiz perdelerde dolaşır. Yani sesini mesela bir beyati formuna başlar başlamaz. İşte dinleyeceğiz kayıtta Kelle inne kitabel ebraliyle fi'illiyyin Metin Bey iki ayet sonra bakarsınız Hemen ses yükseldi evet. Durmaz böyle kararda okumayı Sevmez hep böyle üst perdelerde Coşar yani ve Makamları da üst perdelerde hep icra eder Haliyle makamların karar Perdelerini çok göremezsiniz Hastanda evet. karar perdeleri Makamların ilk giriş kısmıdır Demiştik o karar perdelerini pek Göremezsiniz ama cevap Cevabul cevap formatında üst perdelerde ama muhteşem nameler sergiler. Evet. Çok altına imza atabileceğim bir ifade değil bu ama deniliyor ki Mustafa İsmail benden sonra dinlemek isterseniz Hassan'ı dinleyin demiş. Hmm. Yani altına imza atmıyorum. Neden? Çünkü semayı yolla duymuş olduğum bir bilgidir bu. Herhangi bir yerde denk gelmedim. Yani yazınsal olarak falan. Ee, ama böyle deniliyor. Benden sonra dinlemek isterseniz sanatsal bakımdan Abdü Aziz dinleyebilirsiniz demiş. Evet, yani hastanın makamlarını çok çözmek mümkün değildir. Açıkçası ben Hassan'ı dinlerken de zaten bu makamları çözmeyle de çok uğraşmam. Ben Ahmet Nuayna Ekolün'e göre okumaya çalışan birisi olduğum için Hassan'ı zevk için dinliyorum. Abdü Samet'i zevk için dinliyorum, Minşavi'yi zevk için dinliyorum. Ancak Minşavi ve Abdü Samet'i Ahmet Nayna üzerinden öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl mı? Mesela Ahmet Nayna Minşavi'den birkaç name kapmıştır. Kendince yorumlamıştır. Esnazıbillah <gülüyor> <gülüyor> gibi. Bu name Minşavi'nin namesidir. Ahmet Nayna bunu çokça kullanır. Minşavi'nin bir takım namelerini Ahmet Nayna üzerinden ben öğrenmeye çalışıyorum. Yani haliyle evet. siz Ahmet Nayna'yı dinlediğinizde Abdus Mustafa İsmail, Minşavi ekollerinin sanat örneklerini görebilirsiniz. Ve burada ben ilginç bir parantez daha açmak istiyorum Metin Makamlardan ve makamların ayırt edici özelliklerinden ve sınırlarından bahsederken hemen Türkiye'deki okuyuş sistemine ben bir temas etmek istiyorum. Neden dünya çapında kabul görmediğini, evet. niçin beğenilmediğini çok rahatça ifade etmem gerekirse, makamsal sınırları ayırmak bizim bu coğrafyada da mümkün değildir. Yani diyemezsiniz ki şurasını beyati yaptı. Yani şurası rast oldu. Şurası hicaz oldu. Veya hicazı hadi, çok beceriyorlar falan demiştik daha önce Şurası segah oldu Bir segah formu zaten çok duymuyorum Çok ilgilenmiyorlar da Bir segah okuyuşuyla ki Segah okuyuşu Kur'an tilavet sanatında çok önemlidir Bismillahirrahmanirrahim Çok enfes bir namedir bu Enfes bir makamdır Yani Türk okuyuşların Beğenilmeme sebebi Bir noktada budur Makamların ayırt edicilikleri maalesef yok denecek kadardır. Belki kendince bir makam uyguladıklarını düşünüyorlar ama tabi bizim Kur'an'ın fıtrat sistemine göre uygulanan makamlarla pek alakası olmadığı için e, böyle bir parantez açma gereği duydum. Abdülaziz Hassan çok küçük yaşlarda gözlerini kaybetmiş bir okuyucudur Metin Bey. Evet burası da ilginç bir ifade olacak. Bu kadar etkili bir okuyucu, Mısır'da bu kadar tanınan bir okuyucu gözleri ağma. Küçük yaşlarda kaybediyor gözlerini, 7 yaşında kaybettiği kaynaklarda ifade edilmiş. Ama siz dur durak bilmeksizin Kur'an'ın kıratı ile, Kur'an'ın tilavet sanatı ile ilgilenmişsiniz ve insanlar sizin müptelanız olmuş. Ve vereceğimiz kayıtta göreceksiniz cemaatin coşkusunu, cemaatin haykırışını yani çok değişiktir. Hatta bununla alakalı Abdurrahman Bazı hocamızın bir hatırası var Kahire Üniversitesi'nde okuduğu dönemlerde. Merhumu ziyaret edip bir elini öpmek istiyor. Ee, ziyaret de tabi haliyle camide tilavetini dinlemek için gidiyor. Elini öpmek istiyor ancak Üstad amı olduğundan dolayı insanlardan çekiniyormuş, insanlardan korktuğu için maalesef bazı hocamız e, merhumun elini öpememiş. Böyle bir durumla da karşılaşılıyor. Evet. Ee, orada amı olan birçok okuyucu, çok ünlü okuyucular var. Ve bunların da dışa karşı yani insanların bir ilgi alakasına karşı herhalde bir mesafeleri söz konusu. Artık korkuyorlar mı? Neden? E, orasını çok bilemeyeceğim ama e, bir Abdurrahman hocamızın böyle bir hatırası var. Evet. Şimdi Abdurrahman Hasan tabi biz onun okuyuşuna halen geçemedik. Kelle inne kitabele burar ile feilliyin diye başlayan bölümlerden başlamış tilavetine. E, onunla alakalı söyleyecek birkaç aslında durum daha söz konusu. Mesela merhum Kur'an-ı Kerim'in öyle yedi yaşında ama olmuş olmasına rağmen allah Teala'nın onu Kur'an-ı Kerim'e hadim eylemesi, hizmetçiyim eylemesi adına bir duasız söz konusu. وَجَعَلَنِي lil Kur'an'i demiş. Ya Rabbi beni Kur'an'a hadim eyle ve en lehu ve ona da bir kâri eyle beni. Evet. Böyle bir dua. Küçük yaştan itibaren kendisini tabi haliyle kıraat meclislerinde bulmuş, hoca hoca dolaşmış ve kıraati elde etmiş onun aynı zamanda birçok lakabı vardır. Burası çok detaylı ve çok enfes bir nokta. Birçok lakabı var ama en önemli lakaplarından bir tanesi. Onun Kur'an'ı tefsir etmesiyle ilgili bir hususiyet. Üstazul vakfi vel ibtidai Üstazu vakıf ve iptida üstadı deniliyor. Veden Nagami ses name, teganni değil. ...sesindeki, name, yapmış olduğu namelerin güzelliği... ...bu noktada da üstaz. Üstazul vakfi vel ibtidai... ve telvinin neğami. Name üstadı. Yani dinlerken bunları hep ayağın beyağın göreceğiz. Kısa kısa böyle metrajlı... ...hani filmlerde bu ifade kullanılır da... Kısa, metraj. ...kısa metrajlı böyle... ...noktalar... ...ama bir sanat yapıyor Metin Bey. Yani süremiz el verecek mi bu bölümde bilmiyorum... İsterseniz evet. hocam bu bölümü e, onun okuyuşuyla bitirelim. Bir sonraki bölümde gene o... Şöyle yapalım. Evet. Ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama merhumun, mudafifin okuyuşu 20 dakika sürmüş. Biz metinde 4 satır görüyoruz ama bunu 20 dakika cemaatin sinesine boşaltmış değişik varyantlarla bir kısmını isterseniz şimdi verip Programı böyle nihayet erdirelim. Olur. Bir sonraki programda da, da... bir sonraki bölüme. Bir sonraki programda da isterseniz bir bölümü dinleyelim. Dinleyerek başlayalım. Nasıl arzu ederseniz. Kokukluk olur mu hocam o zaman? Hani bir bütünlük arz etmezse ne olur diye düşündüm ama. O zaman e, biz bu, bu programı isterseniz biraz daha onun hakkında malumatlar vererek... Bir sonraki bölümde tam olarak ele alalım. Tam olarak ele tam, alalım ve yani. de mudafifin... ...hakkında da bir takım bilgiler verelim... ...içeriğiyle alakalı zaten... ...manasal bilgiler de vereceğiz... ...ama özetle... ...Abdülaziz Hassan... ...diyoruz ki... ...üstazul vakfi vel ibtidai... ...vakıf ve iptida uzmanıdır... ...ne demek vakıf ve iptida uzmanı? Vakıf durmak demek... ...iptida tekrardan başlamak demek... ...hani BDE başladı deriz ya... Evet. başla ...başlangıç tekrardan... ...Kuran-ı Kerim'de bir yerde durdunuz... ...nereden geri alacaksınız bu arada bir parantez açayım. Ahmet Demirci hocamı zikretmeden geçemeyeceğim Metin Bey. Kendisi benim master arkadaşım. Kurra Hafız. Rabbim uzun ömür versin. Amin. Bu işe epey ehmiyet göstermiş ve senelerce kıraata ile uğraşmış. Okuyuculuğu yok. Kariliği yok fakat ilmi olarak çok ciddi bir seviyesi olan hocamız. Geçenlerde biz Tuhi'nin kaydını çekerken hatırlarsanız Eûz'u çektikten sonra Besmele ile le gad sadakallahu rasule birleştiriyordu. Hızlı geçiş. ...ben orada merhumun okuyuş üslubunu bölmemek için... ...şöyle bir hamle yapmıştım... ...Havzubillahimineşşeytanirracim... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...lekad sadakallahu... ...resule hurr bil-hak... ...nefesim burada kesilmişti... ...bil-hakk-i le bir daha... Evet. Yani ...alıp böyle kopukluk olmasın diye... ...orayı tamamlamaya çalışırken... ...Ahmet Demirci Hocam'dan bir eleştiri geldi... Bunu da burada hemen hocamı saygıyla selamlıyor ee, ve bunun bir şahsım adına bir hata olduğunu kabul ediyorum. Burada sadece o kopukluğu biz e, yaşatmam adına dinleyiciler evet. yani en azından oranın tam olduğunu bilsinler diye böyle bir hamle yapmıştım ben. Ama öyle bir hamle yapılmaz. Hocam doğru söylüyor. Evet. Orayı yapacaksak o zaman. Yani, bil hakkı latedkuluun ne diye tekrar alınmaz. Konu vakıf ve iptida olduğu için ora aklıma geldi de bir söyleyeyim. Evet Ne yapacağız o zaman gücümüzün el verdiği ölçüde gideceğiz, eğer gidemiyorsak makul bir yerde durup makul bir yerden geriden almamız gerekiyor. Evet İşte bu anlamda applaz has'a tekrar dönelim. Üstadul vakfi well iptida. Vakıf ve iptida uzmanıdır, 20 dakikalık mesela bir mudaffifin kaydı dinleyin hiçbir yerine manasal bir bozukluğa rastlayamazsınız. Yiyemez. Rast evet. Ve bunu yaparken de ne dedik? ''Ve evet. ke ennehu yufessirul Kur'ane tefsiran'' Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyor okuyuşuyla tefsir eden bir okuyucudur. Yani bu vakıf ve iptida metinle çok önemli bir mevzu. Belki de kıraat ilminin ve tilavet sanatının en önemli hususiyetlerinden bir tanesi. Siz bir yerde Kur'an okurken öyle bir yerde durup öyle bir yerden almanız gerekiyor ki mana oturacak, mana bozulmayacak ve dinleyicilerine tepki görmeyeceksiniz. Evet. Evet. Sonra Abdülaziz Hassan bunun ötesinde dedik Kur'an'ı gerçekten hakkıyla tefsir eden, okuyuşta tefsir eden birisidir. Onun radyoya girişiyle alakalı, Mısır radyolarında kari olmasıyla, Kur'an okumasıyla alakalı hadise de ilginçtir. 1928 doğumlu 1964 yılında radyoya iltihak ediyor. Yani radyoya giriş yapıyor 1964 yılında. Fakat Mısır dünyasında karilerin radyoda Kur'an-ı Kerim okuyabilmesi sıradan bir şey değil. Orada duracaksınız. Sinal noktası belki. Orada belki aylarca, belki yıllarca beklemeniz icap eder. Böyle bizler gibi hemen kapıyı böyle aç, açmıyorlar yani Metin Bey. Evet. Gelin okuyun falan demiyorlar. Biz böyle Türkiye'de okuyoruz ama. Ama Mısır'da Mesela 1964 yılında radyoya girmek istediğinde 6 aylık bir deneme süreci yaşanıyor. Hassan için. Ve seçici bir kurul, seçici bir seçkin bir kurra karşısında Kur'an tilavet ediyor ve 6 ay boyunca bu insan okuyuşuyla takip ediliyor. Bir hatası, bir eksiği var mı diye ve 6 ay sonra Mısır Radyosu'nun karisi oluyor. Bir isim daha verelim bu arada. O ismi daha sonra el alacağız. Kamil Yusuf Pehtimi tam 4 yıl deneme sürecinden geçiyor. 4 sene ve 4 yıl sonra radyoya kabul ediliyor. Hassan'ın bir 6 aylık bir geçmişi var bu anlamda. Ablası Hassan son olarak ben şunu ifade edeyim. 2003 yılında 1928 doğumlu, 2003 yılında Hakkın rahmetine bir cuma günü Hakkın rahmetine kavuşuyor. Özellikle Ablası Hassan'la alakalı farkındaysanız bu programda geniş bilgiler vermeye çalıştım. Sebebi de şudur. Malatya'dan bir dinleyicimiz, evet. özellikle benim Yeni Asya Gazetesindeki yazıları malum yazılarında takip ediyor. Gazeteden e, telefon numaramı istemiş, e, hocamla görüşeceğim diye. Tuhi çok seven birisi. Yani ailecek Tuhi hastasıymışlar bunlar. Evet. Diyor ki hocam bayıldım diyor programa. Fakat fakat ne olur sanki Tuhi ile alakalı daha derin bilgiler verseydiniz daha ilginç bilgiler biz diyor sadece Tuhi'yi dinliyoruz ve sesine hayranız ama diyor bu hangi hocaların dizinin dibinde yetişmiş talebesi var mı biyografisini daha bir açsaydınız evet, yani talebeleri hocayı iade ediyorlar mı Şu an. hoca gibi okuyorlar mı biz çok merak ediyoruz diyorlar Tuhi'yi ne olur sanki bu programları böyle biraz daha derinlemesine ele alınsa bu karileri bir tanı tanısak diyor yıllardır bu Tuhi'yi dinleriz diyor gazetedeki yazınızı gördüm, bayıldım diyor bu bir. İkincisi de programda ele aldığınız ona da apayrı bayıldım ama diyor keşke biyografi kısmında e, üstadlarla alakalı daha derin bilgiler verseniz. İşte bu sebeple ben de ablaz Hasan'la alakalı değişik bilgilere ulaşmaya çalıştım. Evet iyi de ee, oldu hocam. Dinleyiciler için. Ee, umarım yaptım. ki e, Hasan'ı evet. bundan sonra dinleyici kitlesi. Daha dikkatli. da repertuarlarına alırlar. Daha bilinçli bir dinleme Daha dininçli, dinleme olur. Evet. Hassan'ın geriye bıraktığı çok ciddi bir arşiv söz konusu. Bunu artık bir dahaki programda i̇nşallah ele alalım. Hocam. İnşallah hocam. Ee, birkaç yine hakkında malumatlar vereceğim. Ee, onu da mudafifin eşliğinde ve onun e, ses kaydı eşliğinde inşallah ele almaya çalışalım. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim bir Kur'an vadisinin daha sonuna geldik. Nurullah Daha hocamızla birlikte Abdülaziz Hassan kari tabi ha ha değiller. De has. ha, ha. He Hasan. He güzel H değil de kara he demiştik yani. Hasan. He ha, has hassan. Hassan. Hassan. Hassan. A, Abdülaziz. Abdülaziz hassan. hassan. Hasan. Abdullah Aziz. Abdulaziz Hasan. Hassan. Hasan. Hasan. Evet. Tabii daha bir fonetik bizde ha diyoruz ya hocam. Da fonetik olsun. İnce. El Qari, Şeyh Muhammed Abdulaziz Hassan. Fonetik olsun. Evet. Bir dahaki programda <gülüyor> okuyacak. Yedebalina <gülüyor> minayetillahil ilbeyinat. Ma teysra min sureti mutaffifi. İnşallah efendim. Evet değerli dinleyiciler bu güzel dileklerden ve bir sonraki programın ipuçlarından sonra Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Haftaya inşallah yine Kur'an vadisinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.